Bütün arabaların atlarını çözecek sayıda seyis bulunmadığı için erkekler kollarını sıvıyıp kendi işlerini kendileri yapıyorlardı. Toplumdaki yerlerine göre ya ya da redingot ya da ceket giymişlerdi. İyi giysilerdi bunlar. Bütün aile bu giysilerin üzerine titriyordu. Dolaptan sadece çok önemli günlerde çıkarılıyorlardı. Yuvarlak yakalığı torba gibi kocaman cepli redingotların etekleri rüzgarda uçuşuyordu. Kimi kaba çuvadan ceketlerle beraber, genel olarak güneşlikleri bakırla çevrili kasketler giymişlerdi. Kiminin sırtında da çok kısa ceketler vardı. Bunların arkasında da birer çift göz gibi birbirine çok yakın ikişer düğme görünüyordu. Ceketlerin etekleri doğramacı baltasıyla sanki bir vuruşta kesilmiş gibiydi. Kimileri ise onlar kesinlikle sofranın at başında oturup yemek yiyeceklerdi. Yabanlık gömlekler giymişlerdi. Gömleklerin yakaları omuzlarının üzerine dökülüyordu. Sırt kısımları ince kıvrımlarla buruş buruştu. Başı çok aşağıdan dikili bir kemerle tutturulmuştu. Kolalı gömleklerse göğüsler üzerinde birer sırık gibi şişkin duruyordu. Herkes saçlarını yeni kestirdiğinden kulaklar ortaya çıkmıştı. Hepsi sinek kaydı tıraş olmuştu. Üstelik sabahleyin daha şafak sökmeden kalkmış olanlardan bazıları tıraş olurken yüzlerini iyice göremediklerinden Burunlarının altında eğrilemesine kesikler ya da çeneleri boyunca birer beşlik büyüklüğünde çizikler vardı. Yolda gelirken bu kesiklerle çizikler açık havada yanıp azdığı için bütün bu ağzı kulaklarına varan beyaz kocaman yüzlerde pembe lekeler belirmişti. Belediye binası çiftlikten yarım fersağ uzakta olduğu için oraya yaya gittiler. Kilisedeki tören sona erdikten sonra da yine yaya döndüler. Düğün alayı önce kırlarda dalgalanan tek renkli bir çevre gibi yeşil buğdaylar arasından kıvrıla kıvrıla uzayan dar yolda ilerlerken çok geçmeden yayıldı. Kendi aralarında lafa dalarak oyalanan çeşitli kümelere ayrıldı. Kemancı elini ucu püsküllü kurdelelerle süslü kemanı en önde tutuyordu. Onun arkasından gelin güvey peşlerinden de karmaşık bir halde yakın akraba eş dost geliyorlardı. Arkada kalmış çocuklar yulaf saplarının çan şeklindeki tepelerini koparıyorlar... Kimse görmeden kendi aralarında oynaşıyorlardı. Emma'nın gelinliği çok uzun olduğundan eteği yerde sürünüyordu. Ara sıra eteğini çekmek için duruyor, sonra da eldivenli parmaklarıyla eteğine takılmış sert otları, küçük dikenleri özene bezene çıkarıyordu. Charles da kollarını yana sarkıtmış, Emma bu işi bitirsin diye bekliyordu. Rua baba başına kara bir ipek şapka giymişti. Siyah frakının kol kapakları ellerini ta tırnaklarına kadar örtüyordu. Kolunda Şarl'ın annesi vardı. Şarl'ın babasına gelince aslında onun bütün bu kalabalığa aldırdığı yoktu. Askeri biçim dikilmiş, tek sırak düğmeli bir redingot giyerek gelmişti. Yanındaki sarışın genç bir köylü kızına Bıçkın bir tavırla iltifatlar yağdırıp duruyordu. Kızcağız teşekkür ediyor, kızarıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Düğün alayında bulunan diğer insanlarsa, kendi işlerini konuşuyorlar, neşelenmeye şimdiden hazırlanarak birbirlerine oyunlar, şakalar yapıyorlardı. İnsan biraz kulak kabartınca, Kırlarda hala kemanını çalmaya devam eden çalgıcının gıygılarını duyabiliyordu. Kemancı düğün alayının çok geride kaldığını fark edince soluk almak için duruyor teller iyi gıcırdasın diye keman yayını uzun uzun reçineliyordu. Sonra yine yürümeye başlıyor tempoyu iyice tutabilmek için kemanın sapını bir kaldırıp bir indiriyordu. Çalgının sesi küçük kuşların havalanmasına yol açıyordu. Sofra araba sundurmasının altına kurulmuştu. Üstünde dört sığır filetosu, 6 tabak tavuk yahnisi, tepside pişmiş dana bifteği, üç tane but, tam ortada kızartılmış enfes bir süt domuzu vardı. Bunun yanında ayrıca dört kangal domuz sucuğu duruyordu masanın köşelerine sürahilerle rakılar konulmuştu. Şişelerdeki tatlı elma şarabının koyu köpükleri, mantarların çevresinden dışarıya taşmış, bütün kadehler de önceden ağzına kadar şarapla doldurulmuştu. Kocaman tabaklardaki muhallebiler, masanın en ufak sarsılışında dalgalanıyordu her tabaktaki muhallebinin üzerine de yeni evlerinin adlarının ilk harfleri tarçınla süslenerek yazılmıştı. Börekleri çörekleri yaptırmak için İvto'dan özel olarak bir postacı getirtilmişti. Bu adam buralarda ilk kez çalışmakta olduğu için işini canla başla yapmıştı. Yemek bitip sıra tatlıya gelince bir pasta getirdi ki gören herkes çığlıklar attı. Önce alt katta dört köşe bir karton vardı. Bu karton çevresinde kapıları sütunlarıyla çikolata kağıdından yıldızlar serpiştirilmiş oyuklarında minicik heykelcikleriyle bir tapınak haline getirilmişti. Pastanın ikinci katında bir burç çevresinde de çubuk şekerlerden, bademlerden, kuru üzümlerden, portakal dilimlerinden yapılmış minicik surlar vardı. Nihayet pastanın reçelden göller, fındık kabuğundan sandallar bulunan yeşil bir çayırlık haline getirilmiş, üst katlarında ise çikolatadan bir salıncakta sallanan küçük bir aşk meleği görünüyordu. Salıncağın iki direğinin tepesine, 2 tane sahici gül goncası oturtulmuştu. Akşama kadar yiğilip içindi. Oturmaktan usananlar ya avlularda şöyle bir dolaşmaya çıkıyorlar ya da samanlıkta bir şişe mantarın üzerine gümüş para yerleştirerek bunu taşla devirmece oynuyorlardı. İyi nişan alıp mantarı deviren parayı kazanıyordu. Sonra yine herkes sofranın başına dönüyordu. Sonralara doğru birkaç kişi sofranın başında sızıp orlamaya başladı. Kahve faslı gelince herkes yine canlandı. Bunun üzerine şarkılar söylendi. Herkes yeteneklerini gösterdi. Ağır şeyler kaldırıyorlar... Yük arabalarının altlarına girip omuzlarıyla kaldırmaya uğraşıyorlar. Açık saçık şakalar yapıyorlar, kadınları kucaklayıp öpüyorlardı. Akşam olup gitme zamanı gelince patliyasıya yulaf yemiş atlar arabaların okları arasına güçlükle girdiler. Çifte atıp şahlanıyorlar, koşumları koparıyorlardı. Sahipleri ya küfrediyor ya gülüyordu. Bütün gece ay ışığı altında o çevrelerdeki yollarda dört nala giden su arklarında zıplayan çakıl yığınları üzerinden atlayarak hendeklere takılarak dolu dizgin ilerleyen arabalar görüldü. Kadınlar da dizginleri yakalamak için arabaların kapılarından dışarıya sarkıyorlardı. Berto çiftliğinde kalanlar geceyi mutfakta içmekle geçirdiler. Çocuklar sıraların altında uyuyakalmışlardı. Gelin geleneğe uyularak yapılması gereken şakaların dışında tutulması için babasına yalvarmıştı. Bununla birlikte yakınlarından bir balıkçı düğün armağanı olarak bu adam bir çift dil balığı getirmişti. Ağzına su doldurmuş bunu anahtar deliğinden içeriye püskürtmeye hazırlanıyordu ki Ruha baba, tam zamanında yetişerek bunu yapmaktan alıkoydu onu bizim damat ağırbaşlı adamdır böyle uygunsuz işler yapmak doğru olmaz dedi ama yakını bu nedenler karşısında güçlükle boyun eğdi içinden de ruha baba için amma da kibirli bir şiha dedi sonra bir köşede duran dört beş konuğun yanına gitti rastlantı bu ya Sofrada önlerine bir biri ardından birkaç kez etlerin kötü parçaları gelmişti. Bu nedenle iyi ağırlanmadıklarını ileri sürerek ev sahiplerini çekiştiriyorlar, üstü kapalı sözlerle iki yakası bir araya gelmesin diyorlardı. Şarlın annesi bütün gün ağzını açıp tek söz söylememişti, ne gelininin giysisi, ne de şölenin düzenleniş tarzı hakkında düşüncesini soran olmuştu, erkenden gitti, yattı. Kocası onun ardından gidecek yerde, adam gönderip Sen Victor'dan yaprak sigaraları getirterek, sabaha kadar bunları orada tüttürdü. Biri yandan kiraz likörüyle yapılmış groklar içti durdu. Orada bulunanların böyle bir içkiden haberleri olmadığı için, Bu yüzden adama karşı daha büyük bir saygı gösterir oldular. Şal, şen, şakacı bir adam olmadığı için düğün çok silik kalmıştı. Daha yemek başlar başlamaz herkes onu iğnelemeyi, imalı sözler söylemeyi, açık saçık şakalar yapmayı kendine görev bildi ama o bunlara çok sıradan yanıtlar verdi.